Anton Çehov İsveç kibriti, Polisiye Hikaye Seslendiren Akın Altan 1. 1885 yılı 6 Ekim sabahı S. ilçesi 2. Bölge Polis Karakoluna iyi giyinmiş genç bir adam başvurdu ve patronu eski süvari teğmenlerinden Mark Ivaniç Klauzov'un öldürülmüş olduğu haberini verdi. Genç adam bunu söylerken sapsarı ve çok heyecanlı bir haldeydi. Elleri titriyor, gözlerinden müthiş bir korku okunuyordu. Polis komiseri, ''Kiminle konuşmak onuruna eğiliyorum diye sordu. ''Adım Pisekov'dur. Klauzov'un kahyası. Tarım uzmanı ve teknisyeniyim.'' Pisekov'la birlikte olay yerine gelen polis komiseri ve resmi tanıklar şu durumla karşılaştı. Klauzov'un oturmakta olduğu evin bir bölümünün çevresinde büyük bir kalabalık toplanmıştı. Olay, çevrede yıldırım hızıyla duyulmuş, günün pazar olması yüzünden çevredeki bütün köylerin halkı olay yerine akın etmişti. Ortalıkta müthiş bir gürültü vardı. Yer yer sararmış ve ağlamış yüzlere de rastlanmaktaydı. Klauzov'un yatak odasını kilitli bulmuşlardı. Kapının anahtarı, içeriden kapının deliğine sokulmuştu. Kapıyı yoklayan Psekov, herhalde katiller pencereden girmiş olacak, dedi. Yatak odası penceresinin baktığı bahçeye gittiler. Pencerenin karanlık ve uğursuz bir görünüşü vardı. Pencere, güneşten solmuş yeşil bir perdeyle örtülüydü. Perdenin bir köşesi hafifçe kıvrılmıştı, buradan yatak odasının içi görülebilirdi. Polis komiseri, içinizden içeri bakan oldu mu? diye sordu. Ufak tepek, kır saçlı, emekli çavuş görünüşlü bir ihtiyar olan bahçıvan Yefrem ''Aman efendimiz, dizlerimizin bağı çözüldü, bakacak halimiz mi var?'' dedi. Polis komiseri pencereye bakarak içini çekti. ''Eh, Mark Ivaniç, Mark Ivaniç, sonun kötüdür diye sana söylemiştim. Sana söylemiştim, zavallı dostum.'' Ama sen kulak asmadın. Sefaat hiçbir zaman insana iyilik getirmez. Psekov, ''Aferin şu yefreme.'' dedi. ''O olmasaydı biz hiç akıl etmeyecektik. İşin içinde bir iş olduğu ilk kez onun aklına geldi. Bu sabah yanıma gelerek, ''Bizim bey neden böylesine çok uyuyor?'' diye sordu. ''Yatak odasından çıkmayalı bir hafta oluyor.'' Bunu bana söyler söylemez beynime bir balyoz indirdiler sandım. Birdenbire gözümün önünde bir şimşek çaktı. Bey, geçen cumartesiden beri görünmemişti. Bugünse pazar. Yedi gün, dile kolay. Polis komiseri bir kez daha içini çekti. Ya, zavallı. Akıllı, okumuş, iyi bir adamdı. Toplulukta, arkadaşlıkta birinci sınıf bir adamdı. Ama toprağı bol olsun. Zevk ve eğlenceye çok düşkündü. Böyle bir şey beklenirdi. Polis komiseri resmi tanıklardan birine dönerek, ''Stepan!'' diye seslendi. ''Hemen şimdi karakola git. Andruşka'yı emniyet amirine gönder. Durumu ona anlatsın. Ona de ki, ''Mark içi öldürmüşler.'' Sonra polise söyle buraya gelsin. ''Orada ne yapıyor?'' Sonra sorgu yargıcı Nikolay Yermolayeviç'e git. Buraya gelmesini söyle. Dur. İyisi mi ben ona bir mektup yazayım? Polis komiseri evin çevresine bekçiler koydu. Sorgu yargıcına bir mektup yazdı ve çay içmek üzere kahyanın yanına gitti. On dakika sonra komiser bir taburenin üzerinde oturmuş, şekeri ağzında emerek sıcak bir çay yudumluyor. Bu arada da Psekova şunları söylüyordu. Ya işte böyle. Soylu, zengin bir adam. Puşkinin dediği gibi Allah'ın sevgili kulu. Ama işte ne oldu? Bir hiç. Sarhoşluk etti. Kendini zevk ve eğlenceye kaptırdı. Sonunda işte böyle öldürdüler. İki saat sonra arabayla Sorgu yargıcı Nikolay Yermoloyevich Çubikov geldi. Bu, uzun boylu, 60 yaşlarında şişmanca bir adamdı. 25 yıldır bu meslekte çalışıyordu. Bütün ilçede, dürüst, akıllı, enerjik, işini seven bir adam olarak tanınıyordu. Onunla birlikte olay yerine, onun gedikli yol arkadaşı, yardımcısı ve sekreteri, uzun boylu, 26 yaşında bir genç olan Dikovski de geldi. Çubikov, Psekov'un odasına girerek, aceleyle herkesin elini bir bir sıkarken konuşmaya başladı. ''Sahi mi baylar, sahi mi? Mark öldürdükleri sahi mi? Hayır, bu olamaz, bu olamaz.'' Polis komiseri içini çekerek, ''Buyurun, görün işte.'' dedi. ''Aman Rabbi, ben onu daha geçen cuma günü Tarabankova'da, fuarda gördüm.'' Onunla affedersiniz vodka içtim. Komiser bir kez daha içini çekti. Buyurun görün dedi. İçlerini çektiler. Dehşete kapıldılar. Birer bardak çay içtiler. Ve evin Mark Iwan için bulunduğu bölümüne gittiler. Polis halka dağılın diye bağırdı. Sorgu yargıcı evin Mark Ivan için kalmakta olduğu küçük bölümüne gelince, her şeyden önce yatak odasının kapısını incelemeye koyuldu. Kapı, çam ağacından yapılmış ve sarıya boyanmıştı. Kapıda hiçbir zorlama, kanıt sayılabilecek hiçbir belirti yoktu. Kapıyı zorlamaya koyuldular. Uzun vurmalardan, çatırtılardan sonra kapı, balta ve tornavidaye boyun eğince, sorgu yargıcı, ''Baylar, işi olmayanların çekilmelerini rica ederim.'' diye bağırdı. Soruşturmanın düzgün yürümesi için bunu sizden rica ediyorum. Polis efendi, içeri kimseyi bırakmayınız. Sorgu yargıcı Chubikov, yardımcısı ve polis komiseri kapıyı açtı. Kararsızca birbiri peşinden yatak odasına girdiler. Gözlerine şöyle bir manzara çarptı. Biricik pencerenin önünde üzerinde kuş tüyü yatak bulunan kocaman tahta bir karyola vardı. Ezilmiş buruşmuş yatağın üzerinde, topak haline gelmiş yorganla, ketenden bir kılıfın içindeki yastık, yine çok buruşmuş ve ezilmiş bir halde yere yuvarlanmıştı. Karyolanın önündeki masanın üzerinde gümüş paralar göze çarpıyordu. Yine masanın üzerinde, yandığı zaman pis koku çıkaran kükürt başlı bir kibrit kutusu vardı. Yatak odasında, karyoladan, masadan ve biricik sandalyeden başka bir mobilya yoktu. Polis komiseri, karyolanın altına bir göz atınca, on tane kadar boş şişe, eski bir hasır şapka ve yarım şişe kadar vodka gördü. Masanın altında tozla örtülü bir tek çizme vardı. Sorgu yargıcı odaya bir göz attıktan sonra, kaşlarını çattı, kızardı, yumruklarını sıkarak, ''Namussuzlar.'' diye mırıldandı. Dikovski yavaşça, ''Peki ya Mark Ivaniç nerede?'' diye sordu. Sorgu yargıcı Çubikov ona kabaca karşılık verdi. ''Karışmamanızı rica ederim.'' Sonra sesini alçaltarak komisere döndü. ''Yevgraf Kuzmiç, meslek hayatımda bu ikinci olaydır. 1870 yılında da tıpkı buna benzer bir olay olmuştu. Herhalde hatırlayacaksınız. Tüccar Potretov'un öldürülüşü olayı. O zaman da böyle olmuştu.'' Namussuzlar adamı öldürmüş, ölüsünü pencereden çıkarıp götürmüştü. Çubikov pencereye yaklaştı, perdeyi kenara çekti, pencereyi yavaşça itti, pencere açıldı. Açıldı? Demek ki sürgülü değilmiş. Hmm. Pencere pervazındaki izleri görüyor musunuz? İşte diz kapağı izi. Birisi oradan girmiş. Pencereyi iyice gözden geçirmek gerek. Dikowski, ''Döşemelerde dikkati çekecek hiçbir şey yok.'' dedi. ''Ne leke ne çizik. Yalnız yanmış bir İsveç kibriti buldum. İşte, hatırladığıma göre Mark Ibanic sigara içmezdi. Topluluklarda, evinde kükürtlü kibrit kullanırdı. İsveç kibriti hiç kullanmazdı. Bu kibrit bir ipucu olabilir.'' Sorgu yargıcı elini sallayarak, ''Aman, rica ederim susunuz.'' dedi. Bir kibrit bulmuş, bunu sorun yapıyor. Böyle sabırsız insanlardan hiç hoşlanmam. Kibritle uğraşacağınıza, şu yatağı gözden geçirseniz daha iyi edersiniz. Dikowski yatağı gözden geçirdikten sonra raporunu verdi. Ne kan lekesi, ne de başka leke var. Yeni bir yırtık, sökük de yok. Yastıkta diz izleri var. Yorganda bir sıvı lekesi göze çarpıyor. Rengine, lezzetine ve kokusuna bakılırsa bir alekesi. Yatağın genel görünüşü burada bir boğuşma olduğu izlenimini veriyor. Sen söylemeden de bir boğuşma olduğunu biliyoruz. Size boğuşmayı sormadık. Boğuşmayı araştıracağınıza. Adamın çizmelerinden biri ortada. Öbürü görünürlerde yok. Peki sonuç? Çizmelerini çıkarırken adamı boğmuşlar. Adamcağız çizmenin birini çıkarmaya vakit bulamamış demek. Götürmüş. Onu boğduklarını nereden biliyorsunuz? Yastıkta diz izleri var. Yastık çok ezilmiş, buruşmuş. Karyoladan iki metre kadar uzağa atılmış. Boş gevezelikler. İyi isimi bahçeye gidelim. Burada ortalığı karıştıracağınıza... ''Gidip bahçeyi gözden geçirseniz daha iyi edersiniz. Siz olmadan da ben odayı gözden geçiririm.'' Bahçeye gidince her şeyden önce otları gözden geçirdiler. Pencerenin altındaki otlar hem de tam duvarın dibindeki dul otu kümesi ezilmişti. Dükowski burada kırılmış birkaç dalla bir parça pamuk buldu. Çalıların üst bölümünde koyu mavi yün iplikler bulundu. Dükowski... Kahya Psekov'a dönerek, son defa giydiği kostüm ne renkteydi? diye sordu. Sarı keten elbiseler. Çok güzel. Demek ki elbiseleri mavi renkte olan biri var. Birkaç dulavra başı kesilmiş ve dikkatle bir kağıda sarılmıştı. Bu sırada polis, Ağaç Sıbaşev, Sıviz Takowski ile Doktor Tütüyev geldiler. Polis oradakileri selamladıktan sonra hemen merakını gidermeye koyuldu. Uzun boylu, çok zayıf, gözleri çukura kaçmış, uzun burunlu, sivri çeneli bir adam olan doktorsa, kimseyle selamlaşmadan, kimseye bir şey sormadan, gidip bir ağaç kütüğünün üzerine oturdu ve konuşmaya başladı. Sırplar yine ayaklanmış. Ne istiyorlar anlamıyorum. Ah, Avusturya! Avusturya! Bütün bunlar senin başının altından çıkıyor. Pencere üzerinde dışarıdan yapılan araştırmalar hiçbir sonuç vermedi. Buna karşılık, otların ve pencereye yakın çalıların arasında yapılan araştırmalar çok yararlı sonuçlar verdi. Örneğin, Dukovski, otların üzerinde, lekelerden meydana gelmiş ve pencereden, bahçenin derinliklerine doğru birkaç metre uzanan, uzun, esmer bir çizgi bulmayı başardı. Çizgi, bir leylak ağacının altında, koyu kahverengi, esmer, Büyük bir leke halinde son bulmaktaydı. Yine bu ağacın altında bir teki yatak odasında bulunmuş olan çizmenin öteki teki de bulundu. Lekeleri gözden geçiren Dukovski, ''Bu eski bir kan.'' dedi. Doktor, kan sözü üzerine yerinden kalktı ve lekelere tembel tembel şöyle bir göz attı. ''Evet kan.'' diye mırıldandı. Çubikov, alaycı alaycı Dukovski'ye bakarak, Kan olduğuna göre, demek adamı boğmamışlar, dedi. Yatak odasında boğmuşlar. Canlanmasından korkarak burada da keskin bir şeyle başına vurmuşlar. Çalıların altındaki lekeler, bahçeden nasıl ve neyle götüreceklerini buluncaya kadar, orada oldukça uzun bir süre yattığını göstermektedir. Peki ya çizme? Bu çizme, yatmadan önce çizmelerini çıkarırken boğulduğu olasılığını daha da güçlendiriyor. Bir çizmesini çıkarmış, ötekisini de, yani bunu, yarı yarıya çıkarabilmiş. Bu yarı yarıya çıkan çizme de, adamı götürürlerken, sarsıntıdan, kendiliğinden, ayağından çıkmış olacak. Chubikov, ''Ne zeka, ne zeka!'' diye alay etti. Traş Traş yüzümün kesilmedik bir yanı kalmadı. Düşünceleri ileri sürmekten ne zaman vazgeçeceksiniz?'' Boyuna düşünceler ileri süreceğinize, laboratuvar araştırması için kanlı otlardan biraz alsanız daha iyi edersiniz. Çevreyi inceledikten ve planını çıkardıktan sonra sorgu yargıçları, bir tutanak düzenlemek ve kahvaltı etmek üzere kahyanın yanına gittiler. Kahvaltı ederken konuşmaya koyuldular. Söze, Çubikov başladı. Saate, paralara ve öteki eşyalara hiç dokunulmamış. Cinayet... Para için yapılmamış. Bu, iki kere iki dört eder gibi bir kesinlikle belli. Dikowski cinayeti tamamıyla aydın bir kişi işlemiş, düşüncesini ileri sürdü. Bunu nereden çıkardınız? Benim buluşum olan İsveç kibritinden. Çünkü bura bu kibriti henüz bilmiyor. Bu kibriti ancak derebeyleri kullanıyor. O da hepsi değil. Hem şunu söyleyeyim ki, cinayeti bir kişi değil, en azından üç kişi işlemiş. İkisi adamı tutmuş, üçüncüsü de boğmuş. Klauso güçlü kuvvetli bir adamdı. Katillerin bunu bilmiş olması gerekir. Uyurken yaptılarsa, onun gücünün ne önemi var? Katiller onun çizmesini çıkarırken öldürmüş. İş, çizmesini çıkarırken olduğuna göre, adam demek ki uyumuyormuş. ''Kafanızı yoracağınıza, yemenize bakın.'' Bahçıvan Yefrem, semaveri masaya koyarken, ''Bu alçaklığı yapsa yapsa, Nikolaşka yapmıştır.'' dedi. Kahya Pseko, ''Çok mümkündür.'' dedi. ''Bu Nikolaşka da kimdir?'' Yefrem, ''Beyefendinin uşağı.'' dedi. ''O yapmaz da kim yapar? Haydutun biridir o.'' Efendimiz, içkici, zevk ve eğlence düşkünü bir heriftir. Göklerin hakimesi böylesini görmemiştir. Beyefendinin vodkasını her zaman o götürür. Beyefendiyi soyup yatağına yatıran odur. O öldürmeyip de kim öldürecek? Sonra size şunu da söylemek cesaretinde bulunacağım ki, Efendimiz, bu serseri bir gün meyhanede, ''Beyfendiyi öldüreceğinden söz etmiş. Bütün bunlar da şu Akulka denen karı yüzünden oluyor. Onun asker karısı bir sevgilisi vardı. Bu kadın beyefendinin çok hoşuna gitti. Kadını yanına aldı. Tabii Nikolaşka da buna içerledi. Şimdi kendisi mutfakta. Sarhoş bir halde yerlerde yuvarlanıp duruyor. Ağlıyor, beyefendiye acıdığını söylüyor.'' ''Hepsi yalan.'' Kahya Pseko, ''Gerçekten de Akulka yüzünden ona kim bağlamış olabilir? O bir asker karısı ama Mark Iwanich. Boşuna ona Nana adını takmadı. Onun da gerçekten Nana'yı andıran bir yanı var. Çekici bir yanı.'' Emil Zola'nın Nana romanındaki kadın karakter. Nana. Sorgu yargıcı kırmızı bir mendille burnunu silerek, ''Gördüm, biliyorum.'' Dedi. Dukovski kızardı ve gözlerini yere indirdi. Polis komiseri parmaklarıyla tabağın üzerinde trompet çalmaya başladı. Polis öksürdü ve nedense evrak çantasını karıştırmaya başladı. Akulka ve Nana'dan söz edilmesi, görünüşe göre yalnız doktorun üzerinde bir etki yapmadı. Sorgu yargıcı Nikolaşka'nın getirilmesini buyurdu. Nikolaşka, genç, çok uzun boylu, hantal vücutlu, Uzun, çiçek bozuğu burunlu, göğsü basık bir delikanlıydı. Sırtında efendisinin eski bir ceketi vardı. Psekov'un odasına girince, sorgu yargıcının önünde yerlere kadar eğildi. Yüzü uykulu ve ağlamaklıydı. Sarhoştu. Ayakta zor durabiliyordu. Çubikov ona, ''Beyefendi nerede?'' diye sordu. ''Öldürmüşler, efendimiz.'' Nikolaşka bunu söyledikten sonra gözlerini kırpıştırdı ve ağlamaya başladı. Öldürdüklerini biliyoruz. Peki şimdi nerede? Yani onun ölüsü. Söylediklerine göre pencereden çıkarmış ve bahçeye gömmüşler. Hmm. Soruşturma sonuçlarını artık mutfakta öğrenmiş. Kötü. Peki... Efendini öldürdükleri gece sen neredeydin? Yani, cumartesi gecesi. Nikolaşka başını yukarı kaldırdı, boynunu uzattı ve düşünmeye başladı. ''Bilemeyeceğim, efendimiz.'' dedi. ''İçkiliydim, hatırlamıyorum.'' Dikovski gülümseyerek ve ellerini ovuşturarak, ''Orada olmadığını kanıtlamaya çalışacak.'' diye fısıldadı. ''Demek böyle.'' Peki, efendinizin penceresi altındaki kan nereden geliyor? Nikolaşka yine başını yukarı kaldırdı ve düşünceye daldı. Polis, çabuk düşün, dedi. Şimdi, efendimiz bu önemsiz bir kandır. Tavuk kesmiştim de, basbaya, Her zamanki gibi kesmiştim. Ama bu sefer tavuk elimden kurtuldu, kaçmaya başladı. İşte kan bundan geliyor. Yefrem, Nikolaşka'nın gerçekten de her akşam ve çeşitli yerlerde tavuk kestiğini, ama kesilmiş tavuğun elinden kurtulup kaçtığını kimsenin görmediğini, bunu da yatsımasının herhalde mümkün olmadığını söyledi. Dikovski yine gülümsedi ve ''Numara yapıyor canım.'' dedi. Hem de budalaca bir numara. ''Akulkay'la tanışır mıydınız?'' ''O konuda günah işledim. Efendim?'' Peki, beyefendi bu kadını senin elinden aldı mı? Hayır efendim, benim elimden almadı. Akulkayı benim elimden alan şudur Bay Psekov. İvan Mihalyıç'tır. İvan Mihalyıç'ın elinden de beyefendi aldı. Bu iş böyle oldu. Psekov şaşırdı, sol gözünü kaşımaya başladı. Dukovski gözlerini ona dikti. Ondaki şaşkınlığı fark etti ve irkildi. Kahya'nın ayağında o zamana kadar hiç dikkatini çekmemiş olan mavi bir pantolon gördü. Bu pantolon ona pencerenin altındaki dul otları üzerinde bulunan mavi iplikleri hatırlattı. Chubikov da kendi hesabına kuşkulu gözlerle Psekov'a baktı. Sonra Nikolaşka'ya dönüp, ''Hadi git.'' dedi. ''Şimdi size bir soru sormama izin veriniz Bay Psekov. Tabii siz cumartesiyi pazara bağlayan gece buradaydınız.'' ''Evet, saat 10'da akşam yemeğini Mark Iwaniş ile birlikte yedik. Peki ya sonra?'' Pseko şaşırdı ve masadan kalktı. ''Sonra, sonra... Doğrusunu isterseniz hatırlamıyorum.'' diye mırıldandı. ''O gece çok içmiştim. Nerede ve ne zaman yattığımı bilmiyorum. Ne diye bana öyle tuhaf tuhaf bakıyorsunuz? Sanki onu ben öldürmüşüm gibi.'' ''Peki nerede uyandınız?'' ''Çiftlik halkının mutfağında, tandırın üzerinde. Herkes bunu söyleyebilir. Tandırın üzerine nasıl yattım bilemiyorum.'' ''Heyecanlanmayın. Akulina'yı tanır mıydınız?'' ''Bu işte hiçbir özellik yok.'' Bu kadın sizden Klauzov'un eline geçmiş. ''Evet, Yefrem. Bize biraz daha mantar getir. Çay ister misiniz Sayın Komiser Yevgraf Kuzmiç?'' Beş dakika kadar süren ağır, korkunç bir sessizlik baş gösterdi. Dukovski susuyor ve delici bakışlarını sapsarı kesilen Psekov'un yüzünden ayırmıyordu. Sessizliği, sorgu yargıcı bozdu. Evin ana bölümüne gidip, rahmetlinin ablası Maria Ivanovna ile konuşmamız gerek. Acaba bize bazı bilgiler veremez mi? Çubikov'la yardımcısı kahvaltı için teşekkür ettikten sonra evin ana bölümüne gitti. Orada 45 yaşlarında bir kız kurusu olan ablası Maria Ivanovnayı Meryem Ana kandilinin önünde dua ederken buldular. Ellerinde evrak çantaları, başlarında resmi şapkalar bulunan konukları görünce evde kalmış kız sapsarı kesildi. Nazik Çibukov kırılıp dökülerek, ''Sizi dua ederken rahatsız ettiğimiz için her şeyden önce özür dilerim.'' diye söze başladı. ''Sizden bir ricamız var.'' ''Tabii duymuş olacaksınız. Kardeşinizin şu ya da bu biçimde öldürüldüğünü sanıyoruz. Biliyorsunuz, bu tanrı yazısı. Ölümden kimse kurtulamaz. Ne çar ne de çoban. Bu konuda bize aydınlatıcı bir bilgi veremez misiniz?'' Maria Ivanovna daha da çok sarararak ve elleriyle yüzünü kapayarak ''Ah, bana sormayınız.'' dedi. Size bir şey söyleyemem. Ben ne söyleyebilirim? Ah, hayır, hayır. Kardeşimle ilgili bir söz söyleyemem. Ölürüm de söyleyemem. Maria Ivanovna ağlamaya başladı ve başka bir odaya gitti. Sorgu yargıçları bakıştı, omuzlarını silkti ve çekilip gitti. Dikowski evin ana bölümünden çıkarken iblis karı diye bir küfür salladı. Herhalde bir şeyler biliyor ve gizliyor. Hizmetçinin yüzünden de bir şeyler okunuyor. Durun bakalım iblis karılar. Hepsini anlayacağız. Akşama solgun yüzlü ay ışığıyla aydınlanan Chubikov'la yardımcısı evlerine dönüyorlardı. Üstü açık bir arabada oturuyor, kapalarından geçirdikleri günün bilançosunu yapıyorlardı. İkisi de yorulmuştu, susuyordu. Chubikov genellikle yolda konuşmasını sevmezdi. Gebeze Dukovski ise ihtiyara yaranmak için susuyordu. Yolun bitimine doğru yardımcı yine de sessizliğe dayanamadı ve konuşmaya başladı. Bu işte Nikolaşka'nın parmağı olduğu Fransızca şüphe götürmez. Ne mal olduğu zaten yüzünden belli. İfadesi onu tamamıyla ele veriyor. Ama onun bu işe ön ayak olmadığına da hiç kuşkum yok. O bu işte ''Sadece budala bir araçtan başka bir şey değildir.'' ''Tamam mı? Alçak gönüllü psikovunda esaslı bir rolü olduğu kanısındayım.'' ''Bırak şu zırvalamayı. Size göre Akulkay'ı her tanıyan demek ki katildir.'' ''Ah siz ateşli çocuk. Size emzik vermeli, emzik. Böyle işler değil. Siz de Akulkay'a kur yaptınız. Bu hesapça sizin de bu işte parmağınız var demektir. Öyle mi?'' Akulka sizde de bir ay kadar aşçılık etti. E, Ben bir şey söylemiyorum. Cumartesiyi pazara bağlayan gece sizinle kağıt oyunu oynamıştım. Sizi gördüm. Yoksa sizden kuşkulanırdım. Babacığım, sorun karı sorunu değil. Sorun, aşağılık, iğrenç, kötü duygulardadır. Alçak gönüllü delikanlı yenilgiyi kabul etmedi. Onun sorunu. Öç almak istedi. Sonra, şu kalın dudaklar. Açıkça onun duygularını meydana vuruyor. Akulkayı nanayla karşılaştırdığı zaman nasıl da dudaklarını yaladı hatırlıyor musunuz? Onun, şu alçağın, büyük bir tutkuyla nasıl yanıp tutuştuğu apaçık bir şey. Böylece horlanmış bir onur ve doyurulmamış bir tutku. Cinayet işlemek için bu kadarı yeter de artar bile. İki kişi elimizde ama üçüncüsü kim? Nikolaşka ile adamı tuttu. Onu boğan kim? Psikov, ürkek, utangaç, genellikle korkak bir adam. Nikolaşka gibileri yastıkla boğmasını bilmez. Bunlar, baltayla bıçakla iş görür. Onu boğan bir üçüncüsü. Ama kim? Dikovski şapkasını gözlerine indirdi ve düşünmeye daldı. Araba, sorgu yargıcının evine gelinceye kadar sustu. Eve girip paltosunu çıkarırken, ''Buldum!'' Diye bağırdı. Buldum Nikolay Yermoloyevic. Bunun nasıl olup da daha önce aklıma gelmediğini bilmiyorum. Biliyor musunuz? Üçüncü kim? Rica ederim. Bırak şimdi bunları. Bak akşam yemeği hazır. Otur da yemek yiyelim. Sorgu yargıcıyla Dukowski akşam yemeğine oturdu. Dukowski kendisine bir kadeh vodka doldurdu, kalktı, gerindi ve gözlerinden kıvılcımlar saçarak... ''Şunu biliniz ki, alçak Pseko'yla birlikte suç ortaklığı eden ve adamı boğan bir kadındır. Evet, ben öldürülenin ablası Maria Ivanovna'dan söz ediyorum.'' Chubikov soluk borusuna kaçan vodka ile boğulur gibi olarak gözlerini Dukovski'ye dikti. ''Siz şey olmayasınız.'' dedi. ''Başınız falan ağrımıyor ya. Benim sağlığım yerinde. Peki, diyelim ki ben aklımı kaçırdım. Ama bizi görür görmez kadındaki telaşı neyle açıklarsınız? Kadının herhangi bir açıklama yapmak istemeyişine ne anlam verirsiniz? Diyelim ki bütün bunlar önemsiz, saçma şeylerdir. Güzel, peki. Ama onların arasındaki ilişkiyi düşününüz. Kadın kardeşinden nefret ediyordu. Kadın fanatiktir, eski din taraflısıdır. Adamsa, zevk ve eğlenceye düşkün, dinsizin biridir. Kadındaki nefretin kaynağı budur. Anlattıklarına göre adam onu, kendisinin şeytanın bir meleği olduğuna inandırmayı başarmış. Adam kadının yanında ispirtizma denemeleri yapıyormuş. Peki bundan ne çıkar? Anlamıyor musunuz? Kadın eski din taraflısıydı. Bağnazdı. Kardeşini Bağnazlığı yüzünden öldürdü. Kadın bu davranışıyla yalnız zehirli bir bitkiyi, bir zevk ve eğlence düşkününü öldürmekle kalmadı, dünyayı bir dinsizden de kurtarmış oldu. Böylece din uğruna büyük bir sevap da işlemiş oldu. Oh, siz bu evde kalmış kızları, bu eski din taraflılarını bilmiyorsunuz. Dostoyevski'yi okuyunuz. Ya Leskov'la Pechorski ne yazıyorlar? Kafamı kesseniz öldüren odur diyeceğim, odur. Ah sinsi karı, biz odadan içeri girdiğimiz zaman Meryem ana kandilinin önünde dua etmesi sadece gözümüzü boyamak için değil de nedir? Meryem ana kandilinin önüne diz çöker dua edersen, onlar benim ilgisiz olduğumu, kendilerini hiç beklemediğimi sanırlar diye düşünmüştür. Bütün acemi suçluların uyguladığı bir yöntemdir bu. Ne olursunuz Nikolay Yarmolayevich, kulunuz köleniz olayım. Bu işi bana veriniz. Bu işle sonuna kadar ben uğraşayım. Ne olursunuz. Ben başladım, ben bitireyim. Çubikov başını salladı, somurttu. Güç, karmaşık işleri biz de çözmesini biliriz, dedi. Sizin ödeviniz, gerekmeyen işlere burnunuzu sokmamaktır. ''Size dikte edilen yazıları yazmakla yetininiz. İşte sizin işiniz budur.'' Dikovski parladı, kapıyı vurup çıktı. Çubikov arkasından bakarak ''Zeki, anasının gözü.'' diye mırıldandı. ''Çok zeki.'' ''Ne var ki?'' ''Yersiz kızıyor. Fuarda ona bir ağızlık satın alıp armağan etmem gerekecek.'' Ertesi gün sabahleyin Klauzovka'dan koca kapalı tavşan dudaklı bir delikanlı getirdiler. Çoban Danil adını taşıyan bu delikanlı, çok dikkate değer bilgiler verdi. İçgiliydim, diye başladı. ''Gece yarısına kadar vaftiz babamla oturmuştum. Eve giderken, içki başıma vurduğu için şöyle dereye girip bir yıkanayım dedim. Yıkanırken bir de ne göreyim? Set boyunca iki adam gidiyor.'' Adamlar kara bir şey taşıyorlar. Hu! diye bağırdım. Herifler korktu. Tabanları yağlayıp Makaryovski'nin bostanına doğru kaçmaya başladı. Allah belamı versin ki götürdükleri bizim beydi. O gün akşama doğru Psekoğlu'na Nikolaşka tutuklandı ve tutuklu olarak ilçe merkezine gönderildi. Orada da hemen hapishaneye kondular. İki Aradan on iki gün geçti. Sabah saatleriydi. Sorgu yargıcı Nikolay Yermoloyevich, odasında yeşil masanın başında oturmuş, Klauzov cinayetiyle ilgili dosyayı gözden geçiriyordu. Dükoski, kafesteki bir kurt gibi, telaşlı telaşlı bir köşeden ötekine gidip geliyordu. Seyrek sakalını sinirli sinirli çekiştirerek, Nikolaşkayla Pisekov'un suçluluğuna inanıyorsunuz. Peki... Maria Ivanovna'nın suçluluğuna niçin inanmak istemiyorsunuz? Kanıtları yetersiz mi buluyorsunuz? İnanmadığımı söylemiyorum. İnanmasına inanıyorum. Elimizde somut kanıtlar yok. Ortada bir takım psikolojik ipuçlarından, bağnazlıktan ve buna benzer kanıtlardan başka bir şey yok. Siz mutlaka balta, kanlı yatak çarşafı istiyorsunuz. Ben size kanıtlayacağım. İşim psikolojik yanını küçümsemekten vazgeçiniz. Sizin Maria Ivanovna'nız Sibirya'yı boylayacak. Bunu ispatlayacağım. Psikolojik kanıtları yetersiz buluyorsanız elimde somut kanıtlar da var. Psikolojik kanıtlarımın ne kadar doğru olduğunu size bunlar gösterecek. Yalnız şimdi siz bana izin veriniz. Kuzum, siz neden söz ediyorsunuz? İsveç kibritinden. Yoksa unuttunuz mu? Ama ben unutmadım. Öldürülen Klauzov'un odasında bu kibriti kimin yaktığını öğreneceğim. Bu kibritin ne Nikolaşka ne de Psekov kullanmış. Arama yapıldığı zaman kendilerinde böyle bir kibrit bulunmadı. Üçüncü kişi ise Maria Ivanovna'dır. Ben de kanıtlayacağım. Siz yalnız ilçede bir gezinti yapmama izin veriniz. Bunu araştırıp öğreneceğim. Pekala, oturunuz. Şimdi sorguya başlayalım. Dikovski, küçük masanın başına geçip oturdu ve uzun burnunu kağıtların arasına soktu. Sorgu yargıcı, Nikolay Tetehov'u getiriniz! diye bağırdı. Nikolaşka'yı getirdiler. Nikolaşka sapsarıydı, zayıflamış, bir deri bir kemik kalmıştı. Sorgu yargıcı Çubikov, Teteo diye söze başladı. 1879 yılında 1. Bölge Mahkemesi'nde hırsızlık suçundan yargılanmış ve hapis cezasına mahkum edilmişsiniz. 1882 yılında da ikinci sefer yine hırsızlıktan yargılanmış ve mahkum edilmişsiniz. Biz hepsini biliyoruz. Nikolaşka'nın yüzünde bir şaşkınlık belirdi. Sorgu yargıcının kendisiyle ilgili bu bilgisi onu şaşırtmıştı. Ama kısa bir süre sonra bu şaşkınlığın yerini bir korku aldı. Ağlamaya başladı. Gidip yüzünü yıkamak ve kendini biraz yatıştırmak için izin istedi. Onu dışarı çıkardılar. Sorgu yargıcı "Psekovu getiriniz." emrini verdi. Psekovu getirdiler. Delikanlı son günlerde Yüzce çok değişmişti. Zayıflamış, sararmış, yüzü uzamıştı. Gözlerinden umursamazlık okunmaktaydı. ''Çubikov, oturunuz bakalım Psekov.'' dedi. ''Bugün daha akıllıca davranacağınızı, geçen sefer yaptığınız gibi yalan söylemeyeceğinizi umarım. Siz, bütün bu zaman içinde... Ortada size karşı birçok kanıt olduğu halde, Klauzov'un öldürülmesi olayına katıldığınızı yatsıdınız. Bu, hiç de akıllıca bir davranış değil. Suçunuzu kabul ederseniz durumunuz hafifler. Bugün sizinle son kez konuşuyorum. Bugün suçunuzu kabul etmezseniz, yarın geç kalmış olursunuz. Hadi anlatın bakalım. Psekov, ''Ben bir şey bilmiyorum.'' diye mırıldandı. ''Sizin kanıtlarınızı da bilmiyorum.'' ''Yazık.'' ''İzin veriniz de işin nasıl olduğunu size anlatayım. Cumartesi akşamı siz Klauzov'un yatak odasında onunla birlikte oturup vodka ve bira içtiniz.'' Dukovski, sorgu yargıcının konuşması süresince gözlerini Psekov'un yüzüne dikerek bakışlarını ondan hiç ayırmadı. Bu işte size Nikolay yardım etti. Saat bire doğru Mark İvaniç yatıp uyumak istediğini söyledi. Çünkü kendisi her zaman saat birde yatardı. Adamın yatağın kenarına oturup çizmelerini çıkarmaya ve size çiftlikle ilgili direktifler vermeye koyulduğu sırada siz Nikolay'la işaretleşerek Sarhoş olan patronunuzu yakaladığınız gibi yatağa yatırdınız. İkinizden biri ayaklarına, öteki de başına çöktü. Bu sırada odaya, bu cinayet konusunda önceden kendisiyle anlaşmış bulunduğunuz, sizce bilinen siyahlı bir kadın girdi. Yastığı yakaladığı gibi adamı boğmaya başladı. Boğuşma sırasında mum söndü. Kadın cebinden bir İsveç kibriti çıkardı ve mumu yaktı. Öyle değil mi? Yüzünüzden doğru söylediğimi anlıyorum. Sonra Adamı boğup Soluk almadığına inanınca Nikolay'la birlikte onu pencereden çıkardınız Ve dul avrat yanına yatırdınız. Canlanmasından korkarak Sivri ve keskin bir şeyle kafasına vurdunuz. Sonra onu alıp bir süre leylak ağaçlarının altına yatırdınız. Biraz dinlendikten ve düşündükten sonra onu alıp götürdünüz. Çitin üzerinden aşırdınız. Sonra yol boyunca yürüdünüz. Su bendine geldiniz. Bendin orada köylünün biri sizi korkuttu. Ne oluyorsunuz? beyaz kesilen Psekov ayağa kalktı ve sallandı. ''Boğuluyorum!'' diye bağırdı. ''İyi, iyi. Varsın öyle olsun. Çok rica ederim. Bırakın da biraz dışarı çıkayım.'' Psekov'u dışarı çıkardılar. Chubikov oturduğu yerde tatlı tatlı yayılarak ''En sonunda itiraf etti.'' dedi. Kendine ele verdi. Doğrusu kurnazlıkla adama itiraf ettirdim. Dukovski gülerek siyahlı kadını da yatsımadı dedi. Ama ne yalan söyleyeyim şu İsveç kibriti beni fena halde rahatsız ediyor. Artık daha fazla dayanamayacağım. Allah'a asmarladık. Ben gidiyorum. Dukovski kasketini başına geçirdi ve çıkıp gitti. Çubikov Akulka'yı sorguya çekmeye başladı. Akulka, hiçbir şey bilmediğini söyledi. Ben yalnız sizinle yaşadım. Başka kimseyle yaşamadım. Dedi. Dikovski, akşamın altısına doğru döndü. Her zamankinden daha heyecanlıydı. Elleri öylesine titriyordu ki, paltosunun düğmelerini bile çözemedi. Yanakları alev alevdi. Yeni bir takım haberlerle geldiği belliydi. Bir bomba gibi, Çubikov'un odasına girerek Veni vidi vici sözleriyle koltuğa yığıldı. Latince Geldim, gördüm, kazandım. Sizi namusumla temin ederim ki artık dahi olduğuma inanmaya başlıyorum. Dinliğiniz, sizi şeytanlar alsın. Dinliğiniz ve şaşınız, ihtiyar. Gülünç ve hazin Elimizde üç kişi var, değil mi? Ben dördüncüsünü buldum. Hem bu dördüncüsü kadın. Hem nasıl bir kadın. Ona şöyle bir omzumla dokunabilmek için ömrümün on yılını verirdim. Neyse, dinleyiniz. Klauzovka'ya gittim. Etrafında helezonlar çevirmeye başladım. Yol üstündeki bütün dükkanlara, meyhanelere, mahzenlere uğrayarak İsveç kibriti sordum. Nereye başvurduysam yok karşılığını verdiler. Bu zamana kadar taban teptim. Yirmi kez umudumu kaybettim, yirmi kez yeniden buldum. Bütün gün dolaştım durdum. Ancak bir saat önce aradığımı buldum. Hem de buradan üç vers uzaklıkta. Bana on kibritlik bir paket uzattılar. İçinde bir kutu kibrit eksikti. Hemen sordum. Bu bir kutuyu kime sattınız? Falanca kadına dediler. Hoşuna gitmiş, satın almış. Aziz dostum, Nikolay Yermolayevic, orta dereceli papaz okulundan kovulma, bol bol Fransız polis romanları yazan, Gaborion'u okumuş bir adam, bak bazen neler yapabilirmiş, vallahi insanın aklı duruyor, bugünden tezi yok, artık kendime saygı duymaya başlıyorum, vay canına, ee, hadi gidelim, nereye gidiyoruz, o kadına, dördüncüye, Acele etmemiz gerek. Yoksa, yoksa sabırsızlıktan öleceğim. Kim olduğunu biliyor musunuz? Tahmin edemezsiniz ki. Bizim yaşlı polis komiseri, Yevgraf Kuzmiç'in genç karısı, Olga Petrovna. Bak meğer kimmiş. Kibrit kutusunu satın alan oymuş. Siz, sen, siz, delirdiniz mi yoksa? Bunda şaşılacak hiçbir şey yok. Birincisi, bu kadın sigara içiyor. İkincisi, kadın Klausov'a delice aşık. Herif, Akulka gibi bir kadın yüzünden onun aşkına karşılık vermedi. Öç alma sorunu. Bir gün mutfakta, paravanın arkasında onları nasıl gördüğümü şimdi hatırladım. Kadın ona yalvarıp yakarıyor, o da içmekte olduğu sigaranın dumanını kadının yüzüne üflüyordu. Neyse. Kalkıp gidelim. Acele etmemiz gerek. Ortalık kararıyor. Hemen gidelim. Ağzı süt kokan bir çocuğun lafıyla. Namuslu, dürüst bir kadını geceleyin rahatsız edecek kadar aklımı kaçırmadım henüz. Namuslu, dürüst. Hadi canım siz de. Siz sorgu yargıcı değil bir paçavrasınız. Hiçbir zaman size küfretmek cesaretini göstermemiştim. Ama şimdi bu işi yapmaya siz beni zorladınız. ''Siz paşavra gibi bir adamsınız. Hiçbir şeyi umursamıyorsunuz. Ne olursunuz Nikolay Yermoloyevic? Size çok rica ederim.'' Sorgu yargıcı elini salladı, tükürdü. ''Size çok rica ederim. Bunu sizden kendi adıma değil, adalet adına rica ediyorum. Size yalvarıyorum. Ömrünüzde bir kez olsun hatırımı kırmayınız.'' Dikowski, Sorgu yargıcının önünde diz çöktü. Nikolay Yermolayevich, ne olursunuz, beni kırmayınız. Bu kadın konusunda bir yanlışlık yaparsam, bana alçak, aşağılık bir insan diyiniz. Bu iş başka bir şey. Bu sıradan bir iş değil, adeta bir roman. Bu bütün Rusya'yı ayağa kaldıracak bir iştir. Bundan böyle en önemli işlerin soruşturmasını size vereceklerdir. Bunu anlayın, inatçı ihtiyar. Sorgu Yargıcı suratını astı, kararsızca elini şapkasına uzattı. ''Şeytan götürsün seni. Hadi gidelim.'' Sorgu Yargıcı'nın arabası polis komiserinin evinin kapısına dayandığı zaman ortalık artık kararmıştı. Sorgu Yargıcı elini kapının çıngırağına uzatırken, ''Biz ne domuz insanlarız.'' dedi. ''El alemi rahatsız ediyoruz.'' ''Aldırmayınız efendim, aldırmayınız.'' ''Sıkılganlığın gereği yok. Arabamızın yayı kırıldı.'' deriz. Kapıda, Çubikovla Dukovski'yi uzun boylu, etine dolgun, 23 yaşlarında, kara kaşlı, kıpkırmızı, kalın dudaklı bir kadın karşıladı. Bu, Olga Petrovna'nın ta kendisiydi. Kadın, geniş bir gülümsemeyle, Ah, ne güzel bir rastlantı.'' dedi. ''Tam da akşam yemeğine geldiniz. Benimkisi...'' ''Yevraf Kuzmiç evde değil. Papaza gitmişti, biraz gecikti. Ama önemi yok. O olmasa da olur. Oturunuz. Bir sorgudan falan mı geliyorsunuz?'' Misafir odasına girip bir koltuğa otururken Çubikov, ''Evet.'' diye söze başladı. ''Bizim arabanın yayı kırıldı da. Dukovski onun kulağına eğilerek, ''Onu birdenbire şaşırtınız.'' diye fısıldadı. ''Ona bir şaşırtmaca veriniz.'' ''Evet ya, aklımıza esti, geliverdik işte.'' ''Onu şaşırtınız diyorum size, kemküm ederseniz tahmin eder.'' Çubikov yerinden kalkarak pencereye doğru giderken, ''Bildiğin gibi davran, benim yakamı bırak.'' diye söylendi. ''Ben yapamam, bu işe sen başladın, sen bitir.'' Dukowski komsenin eşinin yanına yaklaşarak ve kocaman burnunu kıvırarak, ''Evet ya.'' diye başladı. Biz buraya ne akşam yemeğine geldik ne de kocanızı görmeye. Biz sayın Bayan, öldürdüğünüz Mark Ivanich'in nerede olduğunu sormaya geldik. Komşenin karısı: Ne? Hangi Mark Ivanich? diye kekeledi. Yüzü birdenbire, bir anda kıpkırmızı kesildi. Ben anlayamıyorum. Yasalar adına size soruyorum. Klauzov nerede? Biz her şeyi biliyoruz. Komiserin eşi, Dukovski'nin bakışlarına dayanamayarak yavaşça sordu. Kimden öğrendiniz? Lütfen bize nerede olduğunu söyleyiniz. Ama nereden öğrendiniz? Size kim söyledi? Biz her şeyi biliyoruz. Size yasa adına soruyorum. Komiserin eşinin bu şaşkınlığından cesaretlenen sorgu yargıcı, kadının yanına yaklaşarak, bize gösteriniz onu. Biz de kalkıp gideriz. Yoksa onu ne yapacaksınız? Bu soruların gereği ne anım efendi? Onu bize göstermenizi rica ediyoruz. Bakınız titriyorsunuz. Şaşırdınız. Evet, o öldü. Hem doğrusunu isterseniz onu siz öldürdünüz. Suç ortaklarınız size ele verdi. Komserin eşi sapsarı kesildi. Ellerini kaldırarak yalnız. Allah aşkına kocama söylemeyiniz. Size yalvarırım. Buna katlanamaz. Komserin eşi, duvarda asılı duran büyük bir anahtarı aldı. Konuklarını mutfaktan ve bir sofradan geçirerek avluya çıkardı. Avlu karanlıktı. Hafif bir yağmur çiseliyordu. Kadın önden yürüyordu. Chubikovla Dukovski, yabani kenevir ve ayakları altında sesler çıkaran çirkef kokusuyla ciğerlerini doldurarak yüksek otların arasından onun arkasından yürüdüler. Avlu büyüktü. Çirkef çukuru çabuk bitti. Ayakları kazılmış toprağın yumuşaklığını duydu. Karanlıkta ağaç silüetleri belirdi. Ağaçların arasında bacası eğrilmiş küçük bir ev göründü. Komiserin eşi, ''İşte hamam.'' dedi. ''Yalnız size yalvarırım. Kimseye bir şey söylemeyiniz.'' Hamama varınca, Çubikovla Dükoski, Kapıda kocaman bir asma kilit gördüler. Sorgu yargıcı, yardımcısına, ''Mumla kibritleri hazırlayınız.'' diye fısıldadı. Kadın kapıyı açtı ve konukları banyo dairesine soktu. Dukowski kibriti çaktı ve banyo dairesinin holünü aydınlattı. Holün orta yerinde bir masa vardı. Masanın üzerinde, küçük bir semaverin yanında, içinde soğumuş lahana çorbası bulunan bir kaseyle, yemek artıklarıyla dolu bir tabak duruyordu. Yürüyelim. Banyo dairesinin bundan sonraki odasına girdiler. Burada da bir masa duruyordu. Masanın üzerinde jambon dolu büyük bir tabak, vodka dolu bir şişe, tabaklar, bıçaklar, çatallar vardı. Sorgu yargıcı, ''Peki o nerede?'' diye sordu. ''Ölü nerede?'' Sapsarı ve titremekte olan komiserin karısı, ''Üstranza'da.'' dedi. Dikovski, Eline mum parçasını alarak üst ranzaya tırmandı. Orada, kuş tüyü kocaman bir şiltenin üzerinde, hareketsiz yatmakta olan uzun bir insan bedeni gördü. Bu insan bedeni hafifçe horluyordu. Dukowski ''Allah belasını versin, bizi aldatıyorlar.'' diye bağırdı. ''Bu o değil, burada canlı bir sersem yatıyor. Hey, siz kimsiniz?'' Allah belanızı versin. İnsan bedeni ıslık çalarak soludu ve kımıldadı. Dikovski dirseğiyle onu dürttü. İnsan bedeni kollarını yukarı kaldırdı, gerindi ve başını uzattı. Kalın, kısık bir ses. Kim bu yukarı çıkan? diye sordu. Ne istiyorsun? Dikovski elindeki mumu bu bilinmeyen adamın yüzüne yaklaştırdı ve bir çığlık attı. Kıpkırmızı burnuyla, taranmamış karışık saçlarıyla, bir ucu fiyakalı fiyakalı kıvrılmış, küstahça yukarı, tavana bakan kara bıyıklarıyla, eski süvari subayı Klauzov'u tanımakta güçlük çekmedi. ''Siz, Mark, Ivanic, bu olamaz?'' Sorgu yargıcı yukarı baktı ve adeta taş kesildi. ''Evet, bu benim.'' Siz de Dukovski'siniz. Hangi şeytan sizi buraya attı? Şu aşağıdaki herif de kim? Aman yarabbi. Sorgu yargıcı. Sizi hangi rüzgar attı? Klauzov aşağıya indi ve Çubikov'u kucakladı. Olga Petrovna kapının ardında kayboldu. Nasıl oldu da buralara düştünüz? Çekelim kafaları be. Tratatitom. İçelim dostlar. ''Peki ama buraya sizi kim getirdi? Benim burada olduğunu nasıl öğrendiniz? Neyse, boşver. İçelim!'' Klauso lambayı yaktı ve üç kadeh vodka doldurdu. Sorgu yargıcı kollarını açarak, ''Yani ben seni anlamıyorum.'' dedi. ''Bu sen misin yoksa değil misin?'' ''Çok oluyorsun.'' Yoksa ahlak dersi mi vermeye kalkışacaksın? Hiç zahmet etme. Sen, delikanlı Dukovski, iç bakalım. Bu akşamı kutlayalım. Ne bakıp duruyorsunuz? İçsenize. Sorgu yargıcı, otomatik bir davranışla vodka kadehini ağzına boşaltarak ''Ama yine de anlayamıyorum.'' dedi. ''Buraya niye geldin?'' ''Burası hoşuma gidiyorsa.'' ''Burada rahatım iyiyse, niye gelmeyecekmişim?'' Klauzo, vodkasını içti ve ağzına bir lokma jambon attı. ''Gördüğün üzere, komiserin eşinin evinde keyif çatıyorum. Bir ev perisi gibi ücra ıssız yerde oturuyorum. İç bakalım!'' Kadına acıdım doğrusu. Kadına acıdım ve dünyadan elini eteğini çekmişler gibi... Bu kullanılmayan hamamda oturup duruyorum. Karnımı doyuruyorum. Gelecek hafta buradan ayrılmayı düşünüyorum. Bıktım artık. Dukowski, anlaşılır şey değil, dedi. Burada anlaşılmayan ne var? Anlaşılır gibi değil. Allah aşkına şunu söyleyiniz. Çizmenizin bahçede işi ne? Ne çizmesi? Çizmenizin bir tekini yatak odanızda, ötekisini de bahçede bulduk. Bunu öğrenip de ne yapacaksınız? Bu sizi ilgilendirmez. İçin be! Allah belanızı versin. Madem ki beni uyandırdınız, için bakalım! Bu çizme hikayesi çok ilginçtir. Ben Olga'ya gelmek istemiyordum. Buyruk altında yaşamak hoşuma gitmiyordu. Kadın, penceremin altına gelip çıkışmaya başladı. Bilirsiniz. Genellikle kadınların her zaman yaptığı şey. Ben sarhoştum. Çizmeyi kaptığım gibi ona fırlattım. <gülüyor> Küfretme kaltak gibilerden. Kadın pencereden içeri girdi. Lambayı yaktı. Sarhoşluğundan yararlanarak beni pataklamaya başladı. Beni epice patakladı. Ondan sonra buraya getirip hapsetti. Şimdi burada yiyip içip ense yapıyorum. Aşk, vodka, yiyecek. Ama siz nereye gidiyorsunuz? Çubiko, sen nereye?'' Sorgu yargıcı tükürdü ve hamamdan çıktı. Onun arkasından da başını önüne eğerek Dukowski çıktı. İkisi de hiç konuşmadan arabaya bindi ve yola düzüldüler. Yol, bu sefer olduğu kadar hiçbir zaman onlara böylesine uzun ve sıkıcı gelmemişti. İkisi de susuyordu. Çubikov, bütün yol boyunca öfkesinden tir tir titredi. Dukowski. Karanlığın ve çiseleyen yağmurun, Yüzündeki ayıbı okumalarından korkuyormuş gibi, Yüzünü yakasının içine gizledi. Sorgu yargıcı eve gelince, Evinde Doktor Tütüyevi buldu. Doktor, masanın başına oturmuş, Derin derin soluyarak, Niva dergisini karıştırıyordu. Özgün bir gülümseyişle sorgu yargıcını karşıladı. ''Şu dünyada neler oluyor?'' Diye söze başladı. Yine Avusturya. Glaston da kendine göre. Sorgu yargıcı şapkasını masanın altına atarak salladı. İskelet herif, bana sataşma. Bin kez sana söyledim. Benim yanımda politikadan söz etme. Şimdi politikanın sırası değil. Sonra Dukoski'ye dönüp onu yumruğuyla dürtükleyerek sana gelince ömrüm boyunca bunu unutmayacağım diye ekledi. Ama şu İsveç kibriti ben bilebilir miydim? Şu İsveç kibritinle yerin dibine bat. Defol! Beni sinirlendirip durma. Yoksa Allah bilir şimdi sana ne yaparım. Bir daha da ayağını atma buraya. Dikovski içini çekti, şapkasını aldı ve çıkıp gitti. Kapıdan çıkınca, gider bir yerde kafayı çekerim, kararını verdi ve üzgün üzgün meyhanenin yolunu tuttu. Komiserin karısı hamamdan eve gelince kocasını misafir odasında buldu. Kocası, sorgu yargıcı niye gelmiş? diye sordu. Klauzov'u bulduklarını haber vermeye gelmiş. Düşün ki adamı bir başkasının karısının evinde bulmuşlar. Komiser gözlerini yukarıya kaldırarak içini çekti. Eh, Mark İvaniç! Mark İvaniç! Zevk ve eğlencenin sonu kötüdür diye sana kaç sefer söyledim. Söyledim ama sözümü dinletemedim. Son